Radyo tiyatrosu. Geleceğe Yelken Açmak. Yazan: Seyhan Kaya. Yöneten: Zafer Ergin. Efektör: Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Hakkı Kenan Işık, Baba Anne Göksel Kortay, Selim Zeynep Erkekli, Anne Serpil Tamur, Fatma BINNAZ ERGIN TAMER TUNC GÜNBAY Arıyan ayaklarla nereye giderim ki oğlum? Odadan bahçeye, bahçeden odaya. Hadi şu musluğu kapa da fazla su vermeyelim domateslere. Tamam kapattım. Aç mısın? Biraz. Dur, dur ben sana bir şeyler hazırlayayım. Babaanne şu domateslerden koparalım mı? Yanına da biraz tuz bir dilim ekmek. Ha? <gülüyor> peki, peki istediğin gibi olsun. Madem ki canın çekti hadi git. Git dallarını kırmadan kendin kopar. Bravo sana babaanne. Bu küçücük bahçeyi yeşil yaptın. Ee, kolay değil oğlum. Kaç zamandır uğraşıyoruz. Sen de az çapalamadın ama bahçeyi. Hah, kopardın mı? Getir. Getir şimdi. Getir şimdi. Bir güzel yıkayalım. Bir tane de senin için koparayım mı babaanne? Bak bak buradaki kıpkırmızı olmuş. <gülüyor> bak şimdi benim de canım çekti. Hadi onu da kopar. Karşılıklı yiyelim. A Kim acaba? Ben bakarım. önceki kim o Yabancıya açma. Kim o? Benim ben ev sahibimiz. Aç kapıyı Selim binin. Babaanne Fatma teyzeymiş. Aa gelin gelin kapıda kalmayın. Biz de Selim'le domates, peynir, ekmek yiyecektik. Hep birlikte yeriz. Hah sağ olun ben tokum. Ama soğuk suyunuz varsa içerim. Olmaz olur mu? Koş Selim koş dolaptan Fatma teyzene bir bardak su doldur hadi. Hepsini soğuk doldurma ama. Musluk suyu ile ılıştır. Yoksa nasıl üşüttüğünüzü anlamazsınız bile Fatma Hanımcığım. E, arka bahçeyi de epey yeşillendirmişsiniz. E, işte bilirsin beni. Evden dışarı çıktığım pek yok. Bütün günüm bu bahçede geçiyor işte. Sahi ayaklarınız nasıl oldu? Geçen gelişimde çok aradıklarını söylemiştiniz. E, hep bildiğiniz gibi. E, şu sıralar biraz daha iyiyim. Toprakla uğraşmak iyi geliyor bana. Buyurun Fatma teyze. Oh... Sağ olasın yavrum. Su gibi ömrün olsun. Selim sen domatesini yersin değil mi oğlum? Yerim babaanne. Emine teyzeciğim siz de yiyecekseniz ben engel olmayayım? Yok canım. Ben aç olduğum için değil Selim'e arkadaş olmak için atıştıracaktım. <gülüyor> ben ne zaman olsa yerim. Hey, anlatın bakalım hangi rüz yarattı sizi? Ay ortasında pek uğramazdınız çünkü. E, vallahi nasıl söyleyeceğimi pek bilemiyorum. Zaman zaman keşke ev sahibiniz olmasam diyorum. Aa ne olacak canım bu suç değil ki. Aa ben galiba niçin geldiğinizi biliyorum. E, biz de daha dün akşam sizi anmıştık. Bu aylar kiraya zam ayları. Asıl bizim size gelmemiz gerekirdi. Çok anlayışlısınız. Ama benim derdim bu değil. Yani hem bununla ilgili hem değil. E, bundan başka ne olabilir? bilir ki hadi söyleyin de birlikte deva arayalım biliyorsunuz benim büyük olanı askere gönderdik arkadan diğeri İda abeyine yetişiyor Hı. bizim beyle konuştuk çocukların geleceklerini düşünmek zorundayız Onların iş güç sahibi olmaları için elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden de... Eee? Bu yüzden de? Bu yüzden de bu evi satmaya karar verdik. E, bizim gönlümüzde evi sizin almanız yatıyor ama... E, iyi diyorsun, hoş diyorsun ama... ...bizim elimizde avucumuzda burayı satın alacak kadar paramız yok ki. Ama e, gene de aklımızda bulunsun. E, kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz? Biz 50 milyon civarında bir para düşünüyoruz. Ooo... O kadar parayı denkleştirmemiz çok zor. Zor. Ay. Ay. Akşam e, fabrikadan geldiklerinde... ...oğlumla geline de söyleyeyim. E, ama gene de... ...bilmem. Belki fabrikadan arkadaşları da yardımcı olur. Ne bileyim ya da bankadan kredi falan alırlar. Dediğim gibi ben bir söyleyeyim. E, ev deyince her şeyi unuttum. E, bir şey içer misiniz ya da bir karpuz kessem? Sağ olun Emine teyzeciğim. Hiç zahmet etmeyin. Yolumuzun uzun fazla gecikmeden ben de kalkayım. 50 milyon ha? Demek 50 milyon. Yahu dile kolay. Ben bugüne kadar değil 50 milyon... ...10 milyonu bile bir arada görmedim. 50 milyonu nasıl denkleştiririz? Ben de kiraya zam yapmaya geldi sanmıştım. Bunu söyleyince şaşırdım kaldım. 50 milyon ha tam 50 milyon. Hakkı. Biraz uğraşsak borçlarçı denkleştiremez miyiz Aa, ne dersin? Sen ne diyorsun Safiye? Bunun biraz uğraşmayla denkleştirileceğini mi sanıyorsun? 50 milyon dile kolay. Fabrikadaki arkadaşlarımızın durumu da ortada. Kimden borç alırız? Hadi aldık diyelim. Sonra nasıl öderiz? Oğlum benim ne olur ne olmaz diye kıyıya köşeye ayırdığım 2-3 milyon lira kadar bir param var. Kefen parası diye bir kenara ayırmıştım. Onu da versem Anne kefen parası ne demek? Anne böyle şeyleri çocuğun yanında söyleme Allah aşkına. Yok yavrum yok mühim bir şey değil. Hastalanırsam diye ayırmıştım o parayı. Hakkı Hı? bilezikleri de bozdursak ne kadar tutar dersin. Aa bir de altın zincirim var biliyorsun. Benim de kumbaramdaki yo, paralarım var. Yo yo yo, yo, yo. onlar senin okul harçlığın olacak. Abim geldi. <gülüyor> ne haber canavar? İyilik. Ya, ya üzerime tutmasın <gülüyor> kirli. Ya kuşağına alma ya. E canım kirlensin. İşin ne? Yıkarsın. Anne baksana. Tamer tamer koca adam oldun. Hala çocuk gibi davranıyorsun. Yapma oğlum. E, geç kaldın oğlum. Tam dükkanı kapatırken ustanın bir arkadaşı geldi. Arabasının sağ çamurluğuna çarpmışlar. Usta da kıramadı. E tabi iş yine bize düştü. Peki sana hala zam yapmıyorlar mı? İki ayda bir zam yapılmaz ki babaanne. Eee bu saate kadar çalıştırmasını biliyorlar ama. E, abi, abi biliyor musun? Evimiz satılıyor. <gülüyor> Doğru mu baba? Hadi hadi sen şimdi elini yüzünü yıka. Sonra yemekte her şeyi konuşuruz. Hadi oğlum. Hakkı. Hakkı. <gülüyor> Hakkı uyudun mu? <gülüyor> ne var? Ne var? Ah sen ah. misin ne, ne oldu mi? Yok bir şey yok bir şey sen uyumana bak Ya ne oldu saat kaç e, Üçe geliyor Üçe mi geliyor peki sen niye uyumadın Gözüme uyku girmiyor ki düşünmekten Neyi düşünüyorsun Evi düşünüyorum Buradan çıkmak çok zor gelecek bana Sanki kendi evimmiş gibi geliyordu Dile kolay tam 7 yıldır buradayız Şimdi Merak etme hemen çıkmıyoruz ya Fatma Hanım anlayışlı bir ev sahibidir Uygun bir yer buluncaya kadar kalmamıza hiçbir şey demez Demesine demezdi. De... Yine de önünde sonunda buradan ayrılacağımızı düşünmek. Uykularımı kaçırmaya yetiyor benim. Tam belimizi biraz doğrulturken... Cık, peki çıkarsak ne yaparız ha? Birimizin maaşını ev kirasına e, gidecek o zaman. Ne yapalım canım? Bu evi satın alamayız ya. Bir alabilsek, bir alabilsek ne iyi olurdu değil mi? Olurdu, olurdu ama 50 milyonu hayatımda bir arada görmedim ki ben. Emekliliğimize de daha yıllar var. Yok, yok, yok. Olmaz bu iş, bizimki hayal. Bak Hakkı... Ben bileziklerimi zincir bozdururum? Akşam sen de duydun ya. Annem de 3 5 kuruş layım varsa veririm demişti. Ya, ne yaparsak yapalım. Elimizdeki avucumuzdaki para 5 10 milyonu geçmez ki. Tamir'e de söyleriz. O da parasını bankada biriktiriyor. Ben biliyorsun Tamir'in en büyük hayali bir araba. Bütün gün her türlüsünü tamir ediyor. Hesaplı bir tane bulduğu zaman da hemen almak istiyor. Doğru. Ondan böyle bir şey nasıl isteriz? Kimidir? <gülüyor> Belki de o bizden yardım istemeyi düşünüyordur. Yok yok, akıllıdır benim oğlum. Anlar durumumuzu. Peki. Peki diyelim ki verdi Heh. ama nereden bakarsak bakalım 15 milyonu geçmez ki elimizdeki para. 50 milyon nerede 15 milyon nerede? Ay, biraz dişimizi sıksak ben geceleri yine terziliğe başlasam sen tamam. de ek bir iş bulsan tamam, Hakkı Safiye, ne dersin? Tamam Safiye anlıyorum seni ama bu eve bir başka bağlısın sen. Her çivisinde her boyasında ayrı emeğin var biliyorum <gülüyor> biliyorum ama yine de benim aklımı almıyor. Hiçbir şeye para harcamadığımızı düşünüyorum. Düşünüyorum da aç bile kalsak denkleştiremeyiz. Ancak bir gün milli piyangodan para çıkarsa o zaman ev sahibi olabiliriz biz. Peki bankadan kredi alsın. E onlar da kolay vermiyorlar biliyorsun. sonra faiziyle ödemesi var. Ya köye haber salsak... ...belki babamlar da biraz destek olurlar. Ne tamam. dersin? <gülüyor> tamam Safiye tamam. Hadi şimdi yatalım. Yarın Salim kafayla tekrar konuşuruz bunları <gülüyor> olur mu canım? Babamlar da yardım ederse... ...ben de gece gündüz dikiş dikersem... ...aman yarabbim ne kadar iyi. Safiye... ...hadi içinden düşün biraz... ...yoksa yarın fabrikaya yetişemeyeceğiz. Ha... ...saati kurdun değil mi? Aman neyi hatırlattım... ...yoksa unutmuştum. Ya ev sahibi olmayı düşün bir de işten olmayalım. <gülüyor> yo yo sen hiç merak etme... ...saat çalsa da çalmasa da... ...altı buçuk dedim şıp diye gözlerimi açarım. Altı buçuğa kurdum iyi mi? Hmm, i̇yi iyi. Hadi iyi geceler canım. İyi geceler Hakkı. Hadi, uyan oğlum. Ah, ne var babaanne? Hadi kalk oğlum, kalk. Babanla annen çoktan fabrikaya gittiler. Kardeşim bile gitti. Ama sen hala uyuyorsun. Ah, tamam, tamam babaanne, kalkacağım. Ne olur 5 dakikada... Aa, bak benden günah gitti. Sonra ustanla kavga edersen karışma Rahmetli anneciğim, insanın üstüne güneş doğmaya görsün. O insandan hayır gelmez derdi de anlamazdım. Tamer, hadi oğlum. Çayın soğuyacak. Ah. Kalktım babaanne kalktım. Gel otur da şu kahvaltını yap. Canım bir şey istemiyor. Aa, olmaz öyle şey. Zaten önündeki iki dilimlik bir şey. Ah babaanne akşam tamir ettiğimiz arabayı bir görecektin. Sadece tamponunda küçük bir eziklik vardı o kadar. Öyle nefis bir şeydi ki. Az önce de rüyamda onu gördüm. Direksiyonla bir oturdum sanki uçakta gibiydim. <gülüyor> İnşallah bir gün senin de olur oğlum. Eh sıfır kilometre olmasa da bize uygun bir tane buluruz babaanne. Ben de kıyıya köşeye ayırdığım 3-5 kuruşumla sana yardım ederim. <gülüyor> Sağ ol babaanne. Umarım seninkilere ihtiyacımız kalmaz. Ah, ah bir alabilsem seni öyle çok gezdirirdim ki. Elif teyzenlere, niger teyzenlere de götürür müsün? Aa dediğin şeye bak. Onlar arabayla 2 dakikalık yol. Ben seni her hafta köye bile götürürüm. Sahi mi? <gülüyor> Götürdükten sonra hemen getirme ama. Bir hafta götürürsün öteki haftada e, yok yok yok. Ondan sonraki haftada almaya gelirsin. <gülüyor> Yeter ki sen iste babaanne. Sen nereye istersen oraya götürürüm. <gülüyor> Bak görüyor musun? Gitmiş de dönmüş gibi oldum birdenbire. Ee? Daldın gittin mi babaanne? Dalarım ya. Köyü öyle çok özlemişim ki. En çok da dokuma tezgahımı. Biz bunları konuşuyoruz ama tamamen aklımızdan çıktı. Ne çıktı? Ben sana üç beş kuruş yardım edemem ki. O parayı bu evi satın almak için babana vereceğime söz vermiştim. <gülüyor> Doğru ya. Babama yardım etmek gerek. Araba kaçmıyor ya. Ev sahibi ne zaman çıkmamızı istiyor? Fatma Hanım bir şey söylemedi ama kocasına kalsa hemen çıkaracak bizi. Neyse ki Fatma Hanım anlayışlı. Başka bir ev buluncaya kadar oturmamıza bir şey demez o. Baba anne, bu evi biz satın alabilir miyiz dersin? Ah oğlum ah, gönül öyle istiyor da para durumumuz buna el vermez ki. Neden baba anne? Benim bankada en az 10 milyon param var. Akşama bir daha konuşalım he. Biraz dişimizi sıkarsak denkleştiririz gibime geliyor. Ah başımızı sokacak kendimize ait bir evimiz olsa. Oh. Başka hiçbir şey istemem. Bir çay daha içer misin? <gülüyor> Sağ ol babaanne geç kaldım hemen gitmeliyim. Dur dur dur hemen gitme şu sefertasını al. <gülüyor> Öğlen için bir şeyler hazırladın. <gülüyor> Sen harikazın babaanne. <gülüyor> ...topladın mı? Ah, bir saniye baba bitiyor. Elde var 2 Tamam bitti. Tamı tamamına on milyon altı bin liramız var. Ne? ya yarısı bile değil. Değil mi Safiye? Evet. Fatma Hanım elli milyon civarında bir şey düşünüyoruz demişti. E peki taksit taksit versek olmaz mı? Ne olur mu hiç Anne, Onlar da buradan gelecek toplu parayla oğullarına iş düşünüyorlar. Benim kumbaramı da açalım mı? Yok oğlum açmayalım. Onlar senin sünnet paran olacak. Kaç kere söyledim. Baba... Akşamları ben taksiye çıksam... ...duraktaki Ömer abi geceleri çıkmayı sevmiyor. De, takside bütün gece yatıyor. Benim şoförlüğümü de seviyor. Hem onun için de biraz gelir olur ha Oğlum zaten bütün gün yorulup duruyorsun. Tabii. Bir de gece... Ya ya ya Allah korusun. Bunun sarhoşu var, kendini bilmesi var. Aa, merak etme anne. Ben dikkatliyimdir. Hem şunun şurasında... ...bu sıkışıklıkta iki 3 ay sürecektim. Vallahi doğrusunu isterseniz ben de ne yapsam acaba diye düşünüyordum. Böyle sürekli mesaiye mi kalsam ay, acaba? Ya ya ben de yarından itibaren iş almaya başlıyorum. Ah, ah. Şu gözlerim iyi seçebilseydi... ...sana ne çok yardım ederdim. Zaten ediyorsun anne. Evin yemeğini, ortalığın toplanmasını sen olmasan kim yapar ha? Bir de bahçem var baba anne O da olmasa kim bilir yemeğe ne çok para harcayacağız. Bir de köydeki tezgahım burada olacaktı ki... ...o kök boyalarım... ...kilim desenlerim... Ee, ...Hakkı Hı? ne dersin... ...köyden getirtebilir miyiz? Olur mu hiç anacığım... ...köyde bile kaç tane dokuyan kaldı... ...hem getirsek nereye koyarız... ...nereden ip buluruz... Aa, nedenmiş bahçeye koyarız işte... ...elemiği gibisi var mı... ...şimdikileri görüyoruz işte... ...bir şeye benzediği yok... Babaanne meslerini getireyim mi... ...giymeyi unutmuşsun <gülüyor> Hadi koş al getir... ...içeride namaz kıldığım odada çıkarmıştı... Evet... ...peki ne yapıyoruz şimdi... Baba... Bence elimizdeki parayı öncelikle dövize çevirelim. Biliyorsun paranın değeri her geçen gün düşüyor. Hmm. Aa, bu divöz ne demek? Ha, divöz değil anne döviz döviz. Türk ha. parası yabancı para alıyoruz. Mesela şimdi bir ay sonra faiz gibi para kazandırıyor. Öyle bir şey işte. Ben onu bunu bilmem. Evi ne zaman alıyoruz evi? Kefen paramı da işte o zaman veririm. Divöz möviz istemem. Aa, tamam babaanne seninkilerle almıyoruz. Al babaanne getirdim. <gülüyor> Ömrüne bereket oğlum sağ ol. Anne, anne ben senin kahveni yapayım. Selim... Selim sen de benimle gel. Mutfaktan meyve vereyim. Babanla abin için soyarsın yavrum. Yani. Safiye Hadi. bana da bir orta şekerli yapsana. Aa hayrola sen pek sevmezsin. Canım ne bileyim canım çekti birden işte. Anne çocuklar kahve içerse zenci mi olurlar? <gülüyor> Kim dedi bunu sana? Sınıfımızda Mahmut diye biri var o söyledi. O bir keresinde içmiş de üç gün uyuyamamış. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Babaanne, babaanne kumbaramı açabilir misin? Dur oğlum, dur, dur. Biraz soluklan. Nedir bu acelen? Ama ellerinde çok az kalmış babaanne. Biraz sakin ol oğlum, nedir az kalan? Ne yapacaksın kumbarandaki paralarını? Tartal. ...aleti alacağım babaanne, hani kaldırımlarda bazen çocuklar tartıyorlar ya. Ay benim gezdiğimi var oğlum, bu ayak ağrılarından yerimden bile kıpır kıpırdayamıyorum. Nereden göreceğim senin anlattıklarını? Bak babaanne, yollarda kaldırım kenarlarında benim kadar çocuklar büyüklerin... ...kaç kilo olduğunu bu aletlerle tartıyorlar. Sonra da tarttıkları her kişiden para alıyorlar. Sen de bu işi mi yapacaksın? Tabii param yeterse, o tart aletini alabilirsem yapmayı düşünüyorum babaanne. Peki, nereden geldi aklına bu iş? Bu evi satın almak için kaç gündür hesaplayıp bir türlü parayı denkleştiremiyoruz ya. Ee yetmeyen parayı sen mi tamamlayacaksın? Artık ne kadar kazanırsam. Ah benim düşünceli torunum. Nasıl da akıl edersin böyle şeyleri he? Bizim sınıfta Murat'ın kardeşi bu işi yapıyor. Hem biliyor musun kardeş daha ilkokula bile gitmiyor. Gitmiyor ama Murat'a harçlık bile veriyor. Ee nerede satılıyor bu alet? Elif teyzelere giderken büyük bir cadde var ya... Hı. ...işte o caddedeki dükkanda satılıyor. Üç tane kalmış ama. Onun için acele etmeliyim. E hani kumbarandaki paraları sünnet için kullanacaktık? Olsun babaanne. Ben daha fazla kazanırım. E okulun derslerin ne olacak? Aksatmam babaanne. Bu alet küçük bir şey. Okula giderken çantama koyarım... ...gidirken de bir iki saat çalışırım o kadar. Bak ama derslerini aksatırsan... ...annenle babanı çok üzersin. Aksatmam babaanne. Benim çalışırken bile zamanım olur. Peki kaç para bu alet? Yetmiş bin lira. Kumbaramda hmm. o kadar para birikmiştir değil mi? Dur dur ben sana kumbaramı getireyim. Bir dakika. Nasıl açacağız? Tornavida lazım. Bak istersen hiç zorlamayalım. Güzelim kumbaraya da yazık olmasın. E nasıl alacağım peki? Benim ne olur ne olmaz diye kefen parası olarak kıyıya köşeye ayırdığım üç beş kurşumdan sana veririm he? Kefen parası ne demek babaanne? Boş ver oğlum. Büyüyünce öğrenirsin. Dur bakayım. Dur dur dur. Hırkamın cebinde sana yetecek kadar para var galiba. Hım 5 6 7 bin lira demiştin değil mi? Sağ ol babaanne. Benim sana borcum olsun. Kazanır kazanmaz öderim. <gülüyor> ne olacak oğlum? Bana değil babana ver. <gülüyor> Keşke ben de ek bir iş yapabilsem. Yapsam da para kazansam. Ama sen de bizim yemeklerimizi yapıyorsun. Hem yemeklere hiç para vermiyoruz. Hepsini bahçede yetiştiriyoruz. Orası öyle. Öyle ama içim yine de el vermiyor. Ben gidiyorum babaanne. Acaba babana da sorsa mıydık? Ha? Sormayalım babaanne. Yoksa izin vermez. E bu sefer de kızacak ama. Kızmaz babaanne. Söz. Günde iki saatten fazla çalışmam. Gelir gelmez de hemen derslerimi bitiririm. Eh, senin dediğin gibi olsun bakalım. Ha, kenardan git ama. Biraz pazarlık yap. Belki fiyatını düşerler. Fişini de almıyor unutma Alırım babaanne Ayaklarım iyi olacaktı ki ben gidecektim Mutlaka pazarlık yapardım Allah aşkına aldık babaanne Eyvah Eyvah konuşmaktan karnın aç mı tok mu diye bile sormadım Hemen gelirim babaanne İstersen o kadar yolu gitmişken Elif teyzenlere de uğrayıver Hem selamlarımı götürürsün Hem Elif teyzen sana bir dilim peynir ekmek de verir Tamam babaanne tamam. selamını götürürüm Keşke gözlerim iyi seçebilseydim. O zaman ben de sana yardım ederdim. Bana bu saatlere kadar arkadaş olman... ...sohbet etmen bile benim için... ...büyük bir yardım anne. Öyle diyorsun ama benim içim gene de el vermiyor. Keşke şu köydeki tezgahı... ...getirtebilsek. Ben de böyle azar azar bir şeyler dokurdum. O da dikkat işi anne. Hem onu oradan buraya getirmek büyük zahmet. Hem köydekiler bile artık dokumuyorlar Artık makineler var. Aa, el dokumasının yerini tutar mı hiç... Benim dokumam bir başkaydı, başka. Çıkardığım örnekleri komşu köylerden bile almaya gelirlerdi. Köydekiler artık sipariş alamadıkları için... ...birer ikişer tezgahlarını kaldırıyorlarmış. Hmm. Benimkini Fatima Hanımlara bırakmıştık. Fatima Hanım gözü gibi bakar benim tezgahıma. Hay Allah, Tamer de nerede kaldı? Ee, çok çalışıyor Tamer. Son günlerde zayıfladı da. Biliyorum anne, şu evi bir alabilsek... ...herhalde o zaman, o zaman kendimizi toparlardık biraz... İyi geceler anne. İyi geceler babaanne. Hoş geldin oğlum. Aç mısın oğlum? Hayır babaanne. Az önce çorbacıya gitmiştik. Babam gelmedi mi daha? Aa, neredeyse gelir. Mesaiye kalmıştı. Ben de bankadaki paramı çekip dövize çevirdim. Benim o işe pek aklım ermedi ya... Neyse <gülüyor> merak etme anne. Tamer hesabını kitabını iyi bilir. <gülüyor> İnşallah dediğiniz gibi olur. E, bugün Selim de tutturmuş. Kazandığı 3-5 kuruşla e, adına ne diyordunuz onun? Divöz mü mivöz mü? İşte ondan <gülüyor> alacakmış. Bak sen. Ailede ticari kafası en çok çalışan Selim olacak herhalde. Durum onu gösteriyor. Uyudu mu o? He he. E kazandıklarını dağıtmıyor. Atarsa çıkaramazmış. Babaannesinde biriktiriyor. Biraz daha birikince sana verecekmiş. Sen de döviz alacakmışsın. <gülüyor> Hadi bakalım. Ah, çok yorulmuşum. Anne, çay var mı? Dur, dur, ben altını yakarım. Az önce birer bardak içmiştik, daha soğumamıştık. Aa, ben yakardım anne. Sen işine bak kızım, hadi. Ee, mutfak, iki adımlık yol. Eve gelirken mahallede buldozerler gördüm. Yolu mu yapacaklarmış ne? Akşam gelirken ben de görmüştüm. Yolu düzeltip asfaltlayacaklarmış. Kim bilir, belki bu tarafa otobüs bile koyarlar. Sonunda yolumuz yağmur çamurdan kurtuluyor demek. Ee... Otobüs durağı bizim buralara kadar gelir mi acaba? Madem ki asfaltlıyorlar gelir herhalde. <gülüyor> e, o zaman yanıma Selim'i de alıp Elif teyzenlere bile gidip gelebilirim. Ha? Aa, <gülüyor> İstersen yarın taksiyle seni götüreyim babaanne. <gülüyor> yok oğlum yok sağ ol. Ben lafın gelişi söyledim öyle. Beni götüreceğin zaman içinde 3-5 kuruş para kazanırsın. Orasını sen düşünme babaanne. <gülüyor> ben ne zaman olsa giderim oğlum hadi. Hadi çayını iç bakayım soğutma. <gülüyor> Nefis olmuş. Ha, hakkı geldi. Gel. <gülüyor> Çayın üzerine geldi. Kaynanası seviyor demek. Ne yapmalı ne yapmalı ne yapmalı. Ne oldu ne kadar olmuş? Cık, olmuyor anne. Ne kadar çalışsak ne kadar çabalasak bir türlü denkleştiremiyoruz. <gülüyor> Ev sahibini ne kadar istemişti Safi İstemiyorum civarında demişti Bizdeyse 30 milyon bile yok üstelik ev sahibi her an çıkın diyebilir umutsuzluğa kapılma baba söyleriz bir ay daha izin verir ne olacak peki bu süre içinde büyük ikramiye mi çıkacak <gülüyor> yok baba 40'a tamamlarsak üzerine taksit yaparlar herhalde ah, ben de bu ay içinde bitirmem gereken dikişlerimin hepsini bitirdim ve teslim ettim çoğunun parasını önümüzdeki ay alacağım kumbaramı da açarız yo onlar senin sünnetin için ya evet ya bir de Selim'in sünneti var ...kendimizi bu ev işini öyle kaptırdık ki... ...dünyayı gözümüz görmüyor. Bu semester tatilinde yapar mıyız? Bilmem, herhalde yaparız. Mutlaka atla gezmeli. <gülüyor> Babaanne, şiirde atabilmek olmaz ki. Burada at bile bulmak güçtür herhalde. Aa, ama bu bir gelenek. Baban da sen de hep atla gezdiniz... Ah davullar zurnalar çalmıştı. Köyde yer yerinden oynamıştı. Ama burada aynı şeyleri yapamayız ki. Yapmaya kalksak kim bilir kaç para harcarız. Peki pelerin giyecek miyim? Aa, giymez olur musun? Tabii giyeceksin. Kral gibi şapkan, prensler gibi pelerinin <gülüyor> tamam, olacak. Tamam hele şu evi bir alalım. Krallara layık bir düğün yapacağım ben oğluma. <gülüyor> Bisiklet de alır mıyız? <gülüyor> ha, merak etme bisikletim benden. Abi... Babaannem de paralarımı sana versem döviz alır mısın? Alırım tabii. Tamam tamam tamam da bu arada senin derslerin nasıl gidiyor aksatmıyorsun ya. Aksatır mıyım hiç baba? Daha bugün Türkçeden pek aldı. Matematiği kadar Türkçesi iyidir benim oğlumun. Aslan oğlum. tamam al. Al bunları. Hepsiyle o dediğin paralardan al. Ama Ama burada çok para var. Bunların hepsini Selim mi kazandın? Ee, benimkiler de var içinde. Ölümlük diye ayırdığım üç 5 kuruşumu da kattım arasına. Anne hani sen döviz istemem diyordun? E baksana oğlum her an ev sahibi çıkın diyebilir. Zaten aranızda bir tek ben para kazanamıyorum. Tamer'in dediği çıkar da bu para biraz para kazanırsa ne mutlu bana. İşte onu da ev için kullanırsın. Sağ olasın anacığım ama kendini çalışamıyorum, para kazanamıyorum diye üzme olur mu? Senin varlığın bile bizim için çok önemli. Tamer. Eğer dediğin gibi çıkmazsa... ...bu para, para kazanmazsa... eh işte o zaman gözüme görünme. <gülüyor> Merak etme babaanne. O kadar çok şaşıracaksın ki... ...neden daha önce döviz almadım diye üzüleceksin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. Hadi babaanne... Çık bir şey olmaz. Aaa çıkma oğlum? Ben hayatta çıkmadım böyle şeylerin üstüne. Bir şey olmaz babaanne. Üzerinde bir dakika bile durmayacaksın. Kilonu tartacağım o kadar. E peki öğrenip de ne geçecek eline ha? Öğrenmiş olacaksın babaanne. Herkes kilosunu merak eder. Sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ben halimden memnun Hadi baba babaanne. Hatırım için ben merak ediyorum. Ne olur? Eee eh, dediğin gibi olsun bakalım. Bak ama bir kere binerim ha. Bir daha binmem. Bunu bil. Tamam. Şöyle duvara dayan. Ee, oldu. Şimdi elini duvardan çek. Çünkü hiçbir şeye dayanmaman gerekiyor. Eee böyle ne kadar duracağım? Aman Allah'ım. Babaanne olamaz. Ne oldu Selim ne oldu söylesene. Tam 83 kilosun babaanne. E, i̇neyim mi artık? Ay daha ne kadar duracağım böyle söyle. E, in i̇neyim babaanne çoktan bitti. Çok şaşırttın beni. Aa, ne yaptım ki ben? Düşünsene babaanne. Tam 83 kilosun. Ya. E peki sen kaç kilosun? 34 kiloyu. Aa, niye o kadar az? Tabii, yemeklerini hep tabakta bırakırsan işte olacağı budur. Olur mu babaanne? Ben sınıftaki en şişman 5. kişiyim. Bence sen çok şişmansın. E, kim bilir belki ayakların da bu yüzden ağrıyordur. Aa, olur mu canım? Olur mu? Benim ayak ağrılarım havalardan. Bak, bugün gene arttı ağrılarım. Akşama yağmur mu yağacak ne? Ben her gün kaç kişinin kilosunu tartıyorum. Hiçbir bayanın senin kadar kilosu yok. Yani şimdi insanlar bu aletin üzerine çıkıyorlar, iniyorlar... ...sonra da sana para veriyorlar öyle mi? Tabii babaanne. Bir gün içinde iki kere üç kere gelip tartılanlar bile var. Kilo vermek için rejim yapanlar var, spor yapanlar var. <gülüyor> bu insanlar şaşırmış ne diyeyim. Babaanneciğim biraz zayıflasan ayak ağrıların geçer. Onu bunu bilmem ben. Can boğazdan gelir. Bunu bilir bunu söylerim. Bak bak bak duyuyor musun? Yağmur başladı ben biraz önce bu havada yağmur var ayaklarımın ağrısı arttı dememiş miydim he? Kokuyu duyuyor musun babaanne yağmur ne güzel kokuyor. Hmm. Yağmur değil toprak kokuyor amber amber. Ee, bütün yaz toprak susamıştı şimdi kana kana içecek. Ee, şimdi köyde olacaktık ki. Bak babaanne otobüs otobüsü gördün mü? Artık mahallemize belediye otobüsü koydular. Aa, gördüm gördüm. Ay ne güzel. Haftaya belki Elif teyzenlere gideriz. Ha? Gideriz tabii. Babaanne aklıma ne geldi? Hı, ne geldi bakayım? Hani sen çalışmak istiyordun ya. E bana eş buldun yoksa? Onun gibi bir şey. Hem hiç yürümeden oturduğun yerden yapabilirsin. Bak ben kilo milo tartmam ha. Gözlerim sayıları iyi seçmez benim. Hayır babaanne kilo tartmayacaksın. Belediye otobüsü için abonman bileti satacaksın. Ne? Otobüs bileti mi yani? Bizim mahallede bilet satan hiçbir yer yok ki. Oturduğun yerden kapı önünde satabilirsin. E zaten durak da çok yakın. Dur bakayım, dur bakayım. Olur mu dersin? Eh, üç beş kuruş, üç beş kuruştur ha. Bir şey içer misiniz Fatma Hanım? Sağol Safiye'ciğim içmiş kadar oldum. Biz de haftalardır bugünü bekliyorduk. Hepimiz dişimizi tırnağımıza taktık. El birliğiyle çalıştık durduk. Duyduk duyduk Emine teyzeciğim. Benim bile kaç kere kilomu tarttı Selim diye. Hep 52 kiloydunuz. <gülüyor> Recep değil. Bey niye gelmediler? O da gelecekti ama akşam emlakçı Rüstem Bey bize uğradı. Laf lafı açınca çıkamadı işte. Onları evde bırakıp ben geleyim dedim. Ha, i̇yi ettiniz. E, biz de o kadar çalıştık, o kadar çabaladık ama... ...gene de istediğiniz parayı tam denkleştiremedik Fatma Hanımcığım. E, bize taksit maksit bir kolaylık sağlarsınız artık değil mi? Vallahi Emine teyzeciğim sizleri ne çok sevdiğimi bilirsiniz. Keşke ev benim olsa. Hiç düşünmeden size verirdim ama... Evet ama... Nasıl desem... Recep Bey'in bu gece gelmek istemeyişinin nedeni de bu. ...hep en zor söylenen şeyleri bana söyletir e, zaten. Anlayamadım. Ne kadar çok çabaladığınızı biliyorum. Söylemek bana da çok zor geliyor. E, neyi söylemek zor geliyor? Evi... ...evi başkasına mı sattınız yoksa? Ay yo yo bunu yapamazsınız Fatma Hanım. Biz borçla harçla biraz da krediyle... ...tam 45 milyon bulabildik. 5 milyonu da borçlanırız diyorduk. Ah Safiyeciğim nasıl söylesem... ...satmadık satmadık ama... Satmadık da ne demek Fatma Hanım? Hani bizim almamızı istiyordunuz nereden başlayacağımı bilemiyorum. Benim o fiyata dediğim de 8 ay önceydi. Oysa şimdi yani yani biraz zam mı geldi yoksa? Keşke biraz olsa. Biliyorsunuz mahallenin yolu yapıldı. Otobüs işliyor artık. Eee. Eee, bizim bey araştırmış. Emlakçılar evin yeri değerler en az 90'a satarsınız diyorlarmış. Aa. 70 milyona havada kapılırmış. 90 ha. 90 milyon. Ama ya Rabbi. 70 milyon. 90 nerede? 45 nerede? <gülüyor> Demek ki her şey boşunaymış. Baba paramız yetmiyor mu? Yetmiyor oğlum. Maalesef yetmiyor. O günden sonra babaannemin ayak ağrıları daha da arttı. Ertesi gün babam uyandığında Saçları bembeyazdı. Annemin evden ayrılması çok güç oldu. Artık eski mahallemizin yanından bile geçmiyor. O sene sömestr tatilinde sünnet oldum. Abim Tamer bana bisiklet aldı. Kendisine de bir araba aldı. Şimdi abimle ben yine para biriktirmeye başladık. Kim bilir. Belki eski evimizi satın alabiliriz. Bir alabilsek. İşte o zaman annemin yüzündeki gülümsemeyi görmek çok güzel olacak. Geleceğe Yelken Açmak adlı oyunumuzu dinlediniz.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 Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.